Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçuk Herkese Dünya Mirası Adalar programından merhaba diyoruz. Ben Derya. Merhabalar, T Derya telefonun çaldı <gülüyor> Dünya Mirası Adalar Programından. Evet. Ama turnemiz hala devam etmekte. E Efendim. E Öncelikle. Destekçimiz var. Selda Aytekin'e çok teşekkür ediyoruz. Teknik Masa'da her zamanki gibi Selahattin'e teşekkür ediyoruz. Tabii ilk etapta da yine bizim Dünya Mirası Adalar'ın sosyal mecralarından e, size haberdar edelim. E, Dünya Mirası Adalar olarak Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'dayız. Şimdi e, konuğumuz e, sevgili arkadaşımız Emre Yalçın. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Hoş geldin. <gülüyor> Hoş bulduk. Emre bizim aşağı yukarı üç sene önce ilk dünya mirası adalar girişimini başladığımız süreçte de bizimle beraberdi. Sonda kesinti olarak Amerika'ya gidişler gelişler. Şimdi Amerika seyahatinden önce onu yakaladık. Çünkü bir adalı heybeli adalı ee, sen üç kuşaktır kızın da herhalde dördüncü, dördüncü kuşak, kuşak oluyor ama oldu. o büyük ada. Evet, Aya. <gülüyor> adı Peki, değiştirdik. Evet, ben dinleyicilere izninle seni tanıtmak istiyorum. Emre Yalçın kimdir? Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı okudun. Daha sonra aynı üniversitede tarih lisansı ve yüksek lisans yaptın. Şehir tarihi çalıştın. 10 yıllık bilgi işlemcilikten sonra yani böyle hem de para kazanırken falan bırakıp yayın dünyasına geçtin. Aylık Tarih ve Toplum Dergisi'nde e, çalışıp aynı zamanda yayın yönetmenliği de e, yaptın. Daha sonrasında National Geographic Türkiye Yazı İşleri Müdürlüğü, e, Türkiye İş Bankası Kültür e, Yayınları'nda tarih ve anı dizilerinin editörlüğünü yaptın. Tarih dizisinde Halil İnancık ve Doğan Kuban başta olmak üzere değerli ustalarla da çalıştın. Doğu Akdeniz şehir tarihi ve kültürü üzerine 20'ye yakın Makalem var ve evet kızının da e, büyük ada da dördüncü kuşak olmasının getirdiği tadını da sürüyor diye bir de şeyim var. <gülüyor> evet <gülüyor> onu gerçek sen kıymetini. Hele yurt dışına gittikten sonra çok daha iyi anladı. Hakan'ı da bir makalen de mi var? Yok hayır. Ha, o sadece tamam. benim e, <gülüyor> e, not ettiğim bir şey e, husus çok hoşuma gidiyor kızımın bunun farkında olması 3 sene önce e, ilk dünya mirası adalar girişimi toplantısını yaptığımızda daha o zamanlar henüz e, adaları özgün kılan yani e, dünya mirası listesinde yer almasının e, değeri, e, argümanı nedir daha doğrusu bunları konuşuyorduk. Aradan 3 evet. sene geçti ve bu 3 sene boyunca aslında bu girişim e, çalıştı. Sen de biliyorsun ve bir... E, UNESCO Dünya Mirası Listesi Geçici e, Listesine başvurusunu yaptı. Evet. Adalar. Aslında bu çok önemli bir gelişim. Adalar Belediyesi, Adalar Vakfı, Dünya Mirası Adalar Girişimi ortaklığında böyle bir e, ilk adım UNESCO için e, yapılmış oldu evet, ve burada adalar da Adalar için önemli bir adım. Evet. Yani burada da söylenen aslında çok böyle kısaca hani böyle bir işte Osmanlı'nın son dönem denk gelen işte bu modernleşme hareketinin bir veçesi adalar Evet ve bu hala bunun izleri de adalarda yaşanabiliyor şimdi biz bugün senle Tam da senin bunu bu argümanı heybeli tarihi üzerinden nasıl okuduğunu biraz konuşmak evet. istiyoruz evet. Ee, Yani bu bu e... ...dünya mirası... ...adaylığında öne çıkarılan... E, ...bu mod, Osmanlı... ...modernleşmesi... E, ...teması gerçekten... ...çok doğru bir tema ve çok önemli... ...bir tema. E, benim... E, ...buna eklemek... ...veya bu konuda... ...küçük bir uyarı mahiyetinde belki... ...ya da hatırlatma mahiyetinde söylemek istediğim... ...bir şey var. E, çok... E, ...bir tek... Ulus, tek devlet merceğinden ister istemez baktığımız için Osmanlı tarihi deyince daha çok e, Müslüman Osmanlı e, kesimin e, kültürü, sanatı, e, hayat tarzı vesaire anlaşılıyor. Halbuki e, o dönemde bu kes bu <gülüyor> bu tür ayrımlar o kadar keskin değil. Evet. Yani dinledik Osmanlıya tabi olan milletlerin okudukları romanlardan, hikayelerden, dinledikleri müziklere, evlerinde pişirdikleri yemeklerden, işte giysislerine, eğitim, eğitimde modernleşme akımlarına kadar pek çok örtüşen, kesişen unsur var çok Tabii, milletli bir aslında imparatorluktan bahsediyoruz evet, değil mi? Evet. Ve bu imparatorluk bir hep birlikte bir modernleşme çabasına giriyor aslında. Evet. Yani ve bu en önemlisi de bu çaba bizim hem muhafazakârı hem muhafazakâr olmayan tarihçilerimiz tarafından bir tepeden inme proje olarak anlatılır. Ee, halbuki bu e, Osmanlı ülkesinde yaşayan insanların e, insanlara çok büyük bir haksızlık çünkü e, ta, yani ciddi tarih incelemesi yaptığımızda görüyoruz ki e, Osmanlı ülkesi dünya ile her zaman ticaret-alışveriş içinde olan bir ülke ve bu, bu alışverişten başlayarak e, rekabeti sürdürmek için e, pazar kay, payını kaybetmemek için. Ee, söz sahibi olmaya devam edebilmek için bu işleri yürüten insanların <gülüyor> ciddi talepleri var Osmanlı Devleti'nden. Devlet de e, başka bir dış güç bastırdığı için değil, bunun hakikaten elzem olduğunu anladığı için oturup bu modernleşme hareketlerine giriyor. Ee, ve küresel işte alıntı olarak İngiliz elçisinin her şeyi dikte ettiği hep anlatılır. E hiç öyle değil. Yani Tanzimat dönemi e, paşalarının yazdıklarına, çizdiklerine bakın. Ciddi bir arayış ve bir e, analiz yapma peşindeler. Yani modern bir dünya var. Biz buna ayak uydurmalıyız. Biz nasıl uydururuz? Avrupalılara öyle uydurmuş. Bakalım biz nasıl becereceğiz diye formülleri işindeler. ...ve böyle devam ediyor. Ee, i̇şte adaların da ortaya çıkışı bu sürecin bir parçası. Ee, i̇şte bu yeni orta sınıf 19. yüzyılın başından itibaren artık... ...büyük bir, bir e, servet biriktirmeye başlayan orta sınıf. Ee, İstanbul'daki mevcut sayfiye çözümleriyle yetinmiyor. Adala, e, Boğaziçi yetmiyor. Ee, i̇şte şirketi Hayriye'yi kuruyor Müslüman Osmanlı ileri gelenler. Adalara seferler düzenlenmeye başlanıyor. Beyoğlu ile birlikte ilk belediyelerden biri adalarda kuruluyor. Bugünkü plan o zaman yapılıyor. Ve, e, gücü yeten herkes adada bir arazi alıp işte bir ev yaptırıp eski Osmanlı Doğu Akdeniz Sayfiye geleneğini e, ne yeni bir modern havayla orada sıfırdan inşa ediyor. Ee, bu sadece binalarla değil bir yaşam tarzıyla birlikte gelen bir şey ve e, Osmanlı İmparatorluğu tarihe karışalı e, işte yüzyıl oldu ama <gülüyor> adaların e, adalarda hala bu 19. yüzyılda temeli atılmış sıfırdan inşa edilmiş. İstanbul safiye kültürünün izlerini görmek tecrübe etmek mümkün. Tabii ki o zamanki değil, tabii ki 40 yıl önceki gibi değil. Ama bu adal adalarda en somut olarak içinde kendini hissettiğiniz ...bir ortamın e, oluşmasını... ...arkasındaki hikaye... ...geçenlerde... ...bir e, tez araştırmasında... E, ...ben de gözüme ilişti... ...1865... E, ...pardon kaç... E, ...bir dakika o belgeyi... ...şimdi bulmaya çalışıyordum da... Ha, ...şurada... ...1852 tarihinde... ...ilk otel... ...Sayfiye Oteli da ...açılıyor hı hı. şirketi... ...misafirhane olarak... 1860, evet. ilk otel yani, i̇şte <gülüyor> sayfi oteli. E, o, şey, gemilerin çalışmaya başlamasıyla neredeyse e, aynı sıralarda. E, şirketi Hayriye, şirketi sayfi... Misafirhane. <gülüyor> şirketi misafirhane. <Evet>, Hayriye, e, <gülüyor> Doğu Akdeniz'de, Hindistan'da, Orta Asya'da Müslüman tüccarların kendileri için kullandıkları isim. <gülüyor> Yani Müslüman tüccarlar şirketi demek şirketi hmm. aynı zamanda bir kelime oyunu hayırlı işler yapan tüccar hmm. evet. çok önemli bir şey söyledin aslında dedin ki yani modernleşmeyi hep böyle bir tepeden inme bir elit hareket olarak evet. okur tarihçiler aslında e, büyük bir haksızlık dedin çünkü tabandan yani halk diyelim e, evet. toplumlar topluluklar farklı kesimlerinden gelen talepler Alttan var yani. aslında bir modernleşme hareketi var ve evet. bu modernleşme hareketinin işte bu yeni orta sınıftan bahsettin bir ortaklaştığı sınıfsal bir şey de var e, nasıl diyelim. Bütün farklı belki milletler hı hı. E, bir ortak potada da birleşerek bir yeni bir kültür bir modern sayfiye evet. kültürü ortaya yani çıkarıyorlar. Daha önce de bir sayfiye kültürü var ama o o sayfiye kültürün unsurları arasında... ...daha çok devlet erkanı var. Çok hani büyük sermaye sahibi o zaman olmadığı için yok. Ve bu daha tumturaklı, büyük yalılar vesaire üzerinden. Ee, Anadolu'da da işte bir yayla kültürü veya yazlık yazlık e, muhitlere çekilme kültürü var. İşte İstanbul'da da bunun çok özgün bir örneği adalarda ortaya çıkıyor ve bunu... İşte Türk'ü, Müslüman'ı, Ermenisi, Rum'u hepsi bir arada yapıyorlar. Adadaki bazı evlere bakıp da bu ev yani Rum evidir, Türk evidir demek mümkün değil. Çünkü ortak bir hı hı. Hani Birisi özellikle vurgulamak istemişse eski Yunan şeyi koyuyor. Ama onun dışında baktığınız zaman İstanbul'dur o evler. Hı hı. Dünyanın başka yerinde de ahşap mimari var yaygın olarak. Ama ki kendine özgü. Peki. Ee, bunun... Maddi olmayan çok güzel bir örneği ile bir ara vermek isterim. Gotart grubunun seslendirdiği bir Balkan Ladino ezgisi, La Rosa en Floreza, güller açıyor diye Türkçe çevrilebilir. Bunu dinlediğiniz zaman ezgileri size aşina gelecek ama. 16. yüzyıl İspanyolcasıyla söylenen bir şarkı. Ama biz bunu Türkçe'ye çevirmeye kalksak o çok bildiğimiz bülbül güle aşık, aşkın acısıyla şakıyor. E, sabahlara kadar işte nasıl acı çekiyor diye giden işte hem divan şimdi hem halk şimdi evet. çok e, aşina olduğumuz bir teması var. Hı. Evet, Gotart'tan dinleyelim La Rosa en Floreza. Stop. çok teşekkürler çok, çok güzel bir şarkı güzel nedir bir şarkı. bu şimdi bunu niye çaldın bize işte bu anlattığım ortak Osmanlı kültürünün soyut hmm. yani maddi olmayan bir kültürel örneği yani bunun üstüne Türkçe sözler de yazılarak icra ediliyor sanırım biraz birbirler bunu... azalsa da hızlı yok oluş var maalesef <gülüyor> e yani dünyanın neresinde duysanız ben bunu biliyorum diyeceğiniz hmm. bir şarkı eğer topraklardansanız hmm. evet şimdi heybel e, ada da bu heybel adalıya bir bağlantısı yok değil mi Öyle Yok bir ama Adalar ve İstanbul ve Osmanlı e, o, kültürü e, deyince e, Hani ilk aklıma gelen örneklerden birisi bizim bildiğimiz standart e, Türkçe e, Saray müziği klasik müzik dışında hmm. sen Heybelen, şimdi Evet biliyorsun. yani e, tabi e, işte bu yeni orta sınıf, yeni bir modern sayfiye kültürü hı hı. ve böyle bir demin şarkıda da gösterdiğin aslında bir iç içe. Yani birbirinden evet. ayrı böyle topluluklardan bahsetmiyoruz. Zaten iç içe bir kültür evet. ve modernleşmeye çalışıyor. Evet. Bunun sen Heybeli adayı özel olarak çalışan bilen birisin. Evet. Üstelik orada da... Doğmadın ama yani kaç yani senedir yaşadın. dünyaya açtım Yani ben. Heybeli yaşadığı dönüşümü bu sayfiye kültürünün özellikle belki son zamanlarda nasıl dönüştüğünü. Hani bu sayfiye kültürü nasıl bir şeydi ve nasıl dönüştü? Evet. Değil mi? Ee, adı üstünde yazlıkçıların ağırlıkta olduğu bir yerdi Heybeli Adan. Ee, ve... İşte ben 1970'lerin başından itibaren hani kendimi bildim ee, ve e, ne yazık ki hani çok da iyiye doğru gitmeyen bir değişime tanık oldum çünkü değişimler bazen iyiye de gidiyor. Ee, yani ben benim hatırladığım Heybeliada'nın çarşısı üzerinden ben konuşmak istiyorum. Bu çarşının içinde, e, çarşı boyunca. E, ...sıralanmış dükkanlar vardı... ...bunlar fiziken hala duruyorlar ama... ...bunların o zaman yani 70'li yıllardaki... ...80'lerin ortalarına kadar... ...devam eden işlevlerini ben... ...sıralamak istiyorum... ...şunu belirteyim... ...adayı bil, bile, bilmeyenler veya hani... ...özel bir e, dikkat... E, ...göstermemiş dinleyiciler için... ...bugün Heybeli Çarşısı'na... ...girdiğinizde sağlı sollu lokantalar... E, ...işte ayaküstü... ...atıştırma yerleri... ...işte bir iki tane market... ...işte mecburen berber vesaire e, bazı şey kasap, e, bakkal e, türü dükkanlar, fırın, e, bir tane de pastane var. Yani i̇stisnai olarak bir de sahafı var. E, Tüm ama, adalarda tek sahaf bu arada. İstisnai e, dediğin için birazcık Evet, gerçekten olmadı. istisnai. <gülüyor> yani o bir anomali olduğu için <gülüyor> bir, iyi bir gelişme varsa o. <gülüyor> O da or orayı işleten kişinin, e, hani bu işe kendini adamış olmasıyla ilgili diye düşünüyorum. Evet ben e, küçük bir çocukken e, şeye çıktığımda işte evimizin karşısında bakkal vardı. E, biraz aşağı dönünce çok büyük Hani 100 metrekare yakın bir konfeksiyoncu ama yani bunun içinde sadece giysi değil işte oyuncak e, şey, yazlık, e, işte deniz topları botlar. İşte kovalar, kürekler, mayolar, e, e, çeşitli aksesuarlar, tuhafiye malzemeleri e, vesaire olan hani bir büyük mağazanın mini bir örneği diyeceğimiz bir e, Muhsin Bey'in e, Erkan konfeksiyonu vardı. Ee, biraz aşağı gittiğiniz zaman e, kilise kiliseye doğru yaklaşıp işte solda bizim börekçi fırını dediğimiz hani... Aslında e, kremalı pasta dışında her türlü e, pastane ürününü yapan çok güzel e, suterinin fırını vardı. E, onun karşısındaki lisenin dükkanları içinden e, vakıf dükkanları içinde bir e, kitapçımız vardı. Hayri Bey'di sonra e, oğlu Çetin Devral'dı. E, bu kitapçıda e, yani gayet güncel kitapları bulabilirdiniz. Bir de buranın çok... ...hoş bir uygulaması vardı. Özellikle çizgi romanları kiralardınız buradan. <gülüyor> Gidip depozito parası, okuma parası verdiniz. Geri, geri götürdüğünüzde depozitoyu geri alırdınız. Ee, o, yine onun karşısında e, bir aktar dükkanı vardı. Burası biz çocuklar için cennetti. Yani baharatlar bizi ilgilendirmiyordu belki ama... ...işte misketler, şekerlemeler, e, şunlar bunlar... E, Yine onun yanında bir mezeci e, şarküteri e, vardı. E, nalburlar vardı ama nalburlar ilginçti. Aynı zamanda züccaciyeciydiler. E, bugünkü e, Ay Yıldız Caddesi'ne döndüğünüzde e, mobilya, beyaz eşya ve çeşitli ev eşyaları ve aksesuarları satan bir başka büyük dükkan vardı Mehmet Uzun Hasan'ın. Ee, oğulları da bunu bir süre işletti. Ee, karşılıklı iki tane fotoğrafhane vardı. Fotoğrafhanelerden birisi aynı zamanda oyuncakçıydı. Ee, gidip boy fotoğraflarınızı çektirebilirdiniz. Ee, bunların yanı sıra işte evde bir dikiş tamiri bir şey olduğu zaman gidip işte iplik, ekstraforşu bu alabileceğiniz iki büyük tuhafiyeci dükkanı vardı. Evet. Kısacası aslında bir evin temel ihtiyaçlarını ve temel tefrişini yapabileceğiniz her şeyi adada bulmak mümkündü. Kendine yeten bir ada yaşantısından mı bahsediyorsunuz? Evet, yani adalıların gündelik ihtiyaçlarını, Hı -hı. şey işte yani İstanbul'a veya Anadolu yakasına inmeden karşılayabilecekleri bir çarşı vardı. Bu çarşıdan kimler alışveriş eder etmezdi? dar gelirli olanlar gidip İstanbul'dan tahtakariden biraz daha iktisatlı fiyatı alırdı ama yazlıkçılar bu zahmete girmemek için aradaki farkı ödemeye razılardı. Ee, bir de e, adanın Demirbaş'ı olan İş Bankası'nın dışında Akbank ve Yapı Kredi de adada bir dönem şube, yani Küçücük küçük adada üç şube var, 3 banka şubesi vardı. Yani bu bir nüfusu anlatıyor bize. Evet, yani niye nasıl böyle bir Çarşı vardı ve niye yok oldu? Bunu sorarsak, e, Hebele adı diğer adalar arasında biraz ayrıcalıklı bir yere sahipti. En çok kamu kuruluşunun e, ve eğitim kurumunun e, olduğu adaydı. Hatta kaymakamlık bir süre 1950'lerde Hebele adında kalmış, e, sonra büyük adaya geri dönmüş. E, bu kurumların yavaş yavaş adada, Adadan gitmesi çok şeyi değiştirdi. 1971'de işte türk Yunan e, krizinde Ruhban Okulu işte kapanmak zorunda kaldı. Ee, 1972'de Rum İlkokulu öğrencisizlikten kapanmış. Ee, 1982'de Deniz Harp Okulu e, Tuzla'da yeni yapılan kampüsüne taşındı ve kampüsün Deniz sesine devretti. 2005'te çok yine e, aday için çok aday için ve oraya gelenler için çok mühim bir kurum olan sanatoryum kapandı. E, 2016-18 arasında da Deniz Lisesi kapalı kaldı. Şimdi e, hava Harbi, aman, Deniz Harbi Okulu'nun hazırlık bölümü olarak Hı. tekrar faaliyete başladığını öğrendim. E, bu ne demek? E, adanın e, sabit gelirli bir üst Hı -hı. orta sınıfı vardı. Son bir dakikamız Endemirci. ve bu bütün bu e, süreç içinde bu kurumların kapanmasıyla bu e, sınıf e, bu, bu insanlar adadan gittiler. Bu dükkanların müşterisi kalmadı. Mahsata mazduruma geldiler. Ekonomi de değişti, talepler de değişti. Ve e, ada daha böyle orta alt sınıf birın e, ağırlıkta olduğu bir yer haline geldi. Ee, bir de belki daha entegre oldu şehirle anakarayla. Yani aslında anakaradan alışveriş yapmak belki daha kolay. O anlamda kendi özgünlüğünü de bir anlamda kaybetti diyebilir miyiz? Evet. Yani ee, kaybetti. Hani niye adada tuhafiyeci olmasın? Yani çok şey o lüks bir ihtiyaç değil ki ama hani tuhafiyeci artık talep görmüyorsa onu bilemem tabii. Eee işte bu sosyal değişim e, ve şey e, e, bununla bağlantı olarak devletin orayı gözden çıkarmış olması Heybeli Adan'ın diğer bütün adalara göre daha büyük bir e, iktisadi çöküntü içinde olmasına sebep oldu. E, şimdi turizmle biraz e, ayakta durmaya çalışan bir esnaf var. Ama yani tek tip bir e, ekonomi orada gelen günü birlikçiye hitap eden işte, yiyecek içecekçilerin ağırlıkta olduğu evet, bir çoğu da adadan poşetiyle zincir marketlerden bir şeyler alıp o hep vardı o hep öyleydi <gülüyor> ee, onlar yani onu yapanlar her zaman vardı ama e, şimdi artık adalı özellikle adalıya hitap eden bir şey kalmadı ada içerisinde herhangi bir yer aslında Evet, neredeyse. yani evet E5 kenarında rastlayabileceğiniz bir Hani mola yerinden çok da farklı değil maalesef. Evet bugün. maalesef programımızın sonuna geldik. Böyle de bitirmek yüzüne hani geleceği umut da vermeden bitirmek hiç olmadı ama. <gülüyor> yani dünya evet. mirası adalar aslında evet. e, belki de işte tam da adaların e, bu özgün e, karakterini tekrar hatırlatmak ve bunun üzerinden gelen Hı -hı. ziyaretçilere bir şey anlatmaya çalışmak. Yani evet. yaşadığınız yere değer verin. Evet. Yaşadığınız evet. yeri öğrenin. Evet. Her yaşanılan yer özel olabilir. Bravo evet. <gülüyor> Harika <gülüyor> evet, bir tür evet, evet. <gülüyor> evet. Yani bunları bilmek, hatırlamak, evet. bunları belki yeniden yaratmaya değil ama daha evet. renkli yeni bir şeyler yaratmayı düşünmek <gülüyor> gerekiyor. O, o halde e, konuğumuz Emre Yalçın'dı. Çok teşekkür ediyoruz Emre. Amerika'ya git gel tekrar bekliyoruz. Bu bitmiyor, işte yetmiyor işte 25 dakika. <gülüyor> Efendim. E, haftaya tekrar buluşmak üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Adalar hepimizin deyip evet, ayrılıyoruz. Evet Hoşça kalın <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar